من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادئ له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد العبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة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 Emmâ ba'd fe inne assakal hadithi kitabullah ve hayrel heddi heddi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'a'tin dalâle ve kulle dalâletin finnâr emmâ ba'd Evet Müslümanlar Geçen hafta imanın mertebelerini işledik is İmanla İslam arasındaki farklılığı işledik evet imanın mertebeleri kaçtı evet birinci mertebe kim söyleyecek birinci mertebe Gönül söyle bakayım ne demek astrolü iman yani e, kişinin <gülüyor> sakıncalı yani aslında e, uçurumda olduğu iman kişiyi imandan çıkmaz tekstil etmeyelim bunları ama sakıncalı bir iman yani, e, evet kişinin en sınırda bulunduğu iman demiştik değil mi Evet ikinci mertebe kim söyleyecek? İkinci mertebe. Ben mi seçeyim? Bakmadınız mı hiç? <gülüyor> Furkan söyle. İkinci iman, iman-ı vacip. Yani kişinin e, im, imanın şartlarını gerektiren bütün her şeyi yapması. E, farz olan her şeyi yapması. Farz olan veya olan, vacip olan şeyleri yapması haramlardan kaçınılması. Yani asıl manada kişiden istenilen imandır, değil mi? Bakıyor musunuz ya yazdığımız şeylere? Göz gezdiriyor musunuz yoksa alıp böyle e, çarşamba gün atıp bir daha çarşamba tekrar alıp geliyorsunuz? Bunu güzelize. Evet, imanın 3. mertebesi. Kim söyleyecek? Evet, Feriz hocam. Kamil Evet. en kıssak noktasıdır akma işte bütün gayretleri yaptığı gibi ihsan derecesinde bir şeyin Aynen. Bu e, derecedeki Müslümanlar muttakiler, muhsinler, değil mi? İşte şehitler olarak isimlendirilmişti. Çünkü bunlar eksiksiz hiçbir şey bırakmamış, tabiri caizse amelde yarışmış olan insanlar demiştik. Evet, imanla İslam arasındaki fark. İmanla İslam arasında fark var mı? Varsa ne zaman fark olur? Yoksa Ee, hangi durumlarda imanla İslam aynı manada e, söylenilmiştir, kullanılmıştır? Var mı? Söyleyecek olan. Aynı, aynı nas içinde kullanıldığı zaman evet. anlamları farklıdır. Evet. Aynı nas kullanıldığı zaman anlamları ayrı. Aynen. İslamla iman aynı nasıl içinde kullanıldığı zaman ne demek? Farklı manalara gelir. En büyük delilimiz Hucurat Suresi 14'teki ayet değil mi? Farklı yer, şey ayrı ayrı yerlerde kullanıldığı zaman da İslam imanı imanda İslam'ı gerektirir demiştik. Evet. Ee, bu hafta inşallah imanda istisna yapmak isteyeceğiz. İmanda istisna yapmak ne demek? İmanda inşallah demek. Kullanışı ise ene müminun inşallah. Ben Müslümanım inşallah. Şey ben müminim inşallah demek. İmanda istisna yapmak. böyle bir bahiste akide kitaplarımız, tevhid kitaplarında geçmiş. Bu hususta 3 görüş var. Birincisi istisna yapmayı vacip kabul etmiş. İkinci görüş istisna yapmayı haram kabul etmiş. Yani ene mu'minun inşallah demek birinci görüşe göre vaciptir. İkinci görüşe göre ene mu'minun inşallah demek yasaktır, haramdır böyle bir şey söyleyemezsin. Üçüncü görüşse ene mu'minun inşallah demenin caizliğini diyebilirsin de demeyebilirsin de. Gerekli olduğu yerde dersin, gerekli olduğu yerde demezsin. Vacip olduğunu diyenler şundan dolayı demiş imanın vaciptir işte imanda istisna yapmayı vacip kabul edenler birinci delilleri şu diyor ki iman kişinin üzerinde son ölürken bulunmuş olduğu şeydir kişi ölürken yani son halini bilemediği için son hali kişiye gayb olduğu için belki Allah muhafaza imansız yere gidecektir onun için son halini bilmediği için kişi bunun için ene mu'minun inşallah ben müminim inşallah der yani bakış noktası Allah azze ve celle kavuşma noktasıdır. Arkasında küfrü getirecek bir iman iman değildir diyor bu grup. Arkasında küfrü gelebilecek yani ihtimalen arkasında küfür de olabilir denilecek bir şeyse diyor bu iman değildir. Onun için ene <gülüyor> mu'minun inşallah inşallah lafzı kullanılması gerekir diye bunlar vacip görmüşler. Niye dedik? Arkasında küfrü gerektirebilir. Yani ölene dek iman üzere olmayabilir. Allah muhafaza işte son nefesi kafir olarak gidebilir küfür üzere gidebilir. bunun şeyin garantisi olmadığı için ene mu'minun inşallah şeyini söylemişler. Evet. Bu kısım ileriye giderek amellerde de e, istisna yapmayı e, vacip görmüş. Amellerde de istisna yapmayı vacip görmüş. Mesela demiş ki inşallah namaz kıldım. İnşallah oruç tuttum. İnşallah bir salih amel işledim. Neden dolayı? Ameller Allah katında kabul edileceğinden dolayı hani o, o husustaki tevhillerine sadece imamda istisna yapmayla kalmamışlar amellere de sıçratmışlar bu istisnayı. Demiş ki ameller Allah katında kabul edileceğinden dolayı Allah azze ve celle ameli kabul etmeyebilir onun için biz amelin kabul edilip edilmediği hususunda bir garantimiz yok biz bunda da ben hem, e, işte inşallah namaz kıldım, inşallah oruç tuttum gibi ve inşallah amel işledim gibi söylüyorlarmış. Hatta aşireye giderek normal güncel hayattaki meselelerde de her şeyde işte bu evdir inşallah, bu ağaçtır inşallah, bu taştır inşallah demeye bile e, demeye kadar gitmişler. Onun tevilini ise e, bu Allah için değiştirilmesi basit bir şeydir. Biz ev deriz Allah bunu taşa çevirir, biz ağaç deriz Allah bunu eve çevirir gibi yorumlar yapılmış. Bu Hani kabul edilmeyen bir görüş ama kitaplarda geçen bir görüş. Yani imanda istisnada abartılıp her türlü şeyde de istisna yapanlar var. Evet. Bu grubun ikinci delili ise bu grubun ikinci delili Allah Azze ve Celle kişiye emrettiği bütün amelleri yapması kişinin takvasındandır. Yani kişi kişi şey imanın gereği olan amelin amelini yaptığı zaman Allah'ın bütün emrettiği amelleri bütün yasakladığı işte haramlardan kaçındığı zaman imanını tam manada oturtmuş olur. Kemal, i̇manını kemale erdirmiş olur. Kişi ben müminim derse kendini tezkiye ederek kendisini takva derecesine kendisini salih derecesine ulaştırdığından dolayı bu da şeran istenilmeyen bir şeydir. Şeran kabul edilmeyen bir şeydir. Çünkü burada kişi kendini işte muttaki derecesine çıkartmıştır ki muttakinin varacağı yerde cennettir. Bir mana kişi kendisine cenneti farz kılmıştır, cenneti vacip kılmıştır. İşte ben cennetliyim demiştir Tut, e, vurgusu olabileceğinden dolayı burada da istisna yapmışlardır. Yani kişi ben müminim dediği zaman bu delile göre ben cennetliyim demeye vardığından dolayı diyor burada da istisna yapmak vaciptir. Yani Allah bilir cennetlik mi cennetlik değil miyiz ve Allah bilir muttakimiz muttaki değil miyiz istisnasını koymak gerekir demiş bu grup. Dediğim gibi hangi ayetten geliyorlar? فَلَا تُزَكُوا اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِتَّقَى Diyor ki Allah Azze Celle, nefislerinizi tezkiye etmeyin. Nefislerinizi temize çıkartmayın. O işte aranızda ve içinizde en takva olanı bilendir. Yani kişi ben müminim dediği zaman bu delile göre hani ben cennetliyim ben muttakiyim e, demeye getirdiğinden dolayı diyor ki burada istisna yapmak vaciptir. Kendisini temize çıkartamaz diyor Müslüman bir mümin Evet. Delil olarak da yani inşallah lafzının istisna lafzının kullanılması kullanılması da delil olarak da eee Fetih Suresi'ndeki ayeti getiriyorlar ki büyük çoğunluğu bu ayetle olarak getiriyor. Allah Allahu Teala diyor ki ayette "Laqad <gülüyor> sadaqa Allahu rasulahu'r ru'ya bil-hakk." Allahu resulünü işte o rüyasını doğruladı. Rüyasını doğruya çıkardı. "Letehculunnel Mescid haram Diyor ki elbette siz Mescid-i Haram'a gireceksiniz. İnşaallah, i̇nşallah. Allah dilerse elbette siz Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Bunlar diyor ki Allah Azze ve Celle burada. Allah Azze ve Celle burada. İnşallah lafzını kullandı. Neyi bildiği halde yani? E, hani Müslümanların, müminlerin Mescid-i Haram'a gireceğini bildiği halde inşallah lafzını kullandıysa biz de müminliğimizde veya amelimizde inşallah lafzını kullanmamız gerekir diyorlar. Veya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın işte Ee, Ebu Hüreyre radıyallahu tan gelen bir hadis. Harace Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile mezar peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir mezara, bir işte kabristana çıkıyor. Fakale onlara diyor ki de da, fakale Daru's selam. şey fakale Selamun aleykum daru kavmi mu'min el müminlerin diyarı. Ey müminlerin e, işte bulunduğu yer diyarı. Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun. Ve inna inshallah bikum Ve muhakkak ki biz de inşallah Size ne yapacağız? Katılacağız. Şimdi herkesin ölümü hak mı? Hak. Kimse ölümden kaçabilir mi? Kaçamayacak. Herkes o müminlerin ve işte insanların bulmuş olduğu o kabristana uğrayacak mı? Uğrayacak. Kesin olmasına rağmen Aleyhissalatu vesselam diyor burada inşallah kullandı. Onun için bizim de mümin lafzımızda inşallah kullanmamız gerekir diyorlar. Hani madem ki kabristana uğrayacağız. Bunda neden ne gerek var inşallah demeye? Niye Peygamber Aleyhissalatu vesselam inşallah kullandı diyor? Onun için biz de İnşallah kullanmamız vaciptir diyorlar. Evet, ikincisi ise inşallah lafzını haram kabul ederler. Yani inşallah demek haramdır. Bunu söyleyenlerse yani iman ki iman kavramını bir bütün olarak aldıkları için mesela e, bazı mezheplerde e, özellikle Hanefi mezhebinde ne var? E, i̇man bir bütündür, artmaz, eksilmez, değil mi? İman bir bütündür, artmaz, eksilmez. Amellerin işte ziyadeleşmesiyle iman artmaz ve eksilmesiyle iman eksilmez. Çünkü iman bir bütündür. Ya insan mümindir ya da mümin değildir kavramı olduğu için. Yani bu görüşün sahipleri iman bir bütündür. Kişi ene mu'minun inşallah ben müminim inşallah dediği zaman bir şüpheye düşmüş olur. Bir şekke girmiş olur. İman da şüpheyi şekli kabul etmeyeceğinden dolayı kesinlikle böyle bir şey denmez Böyle bir şey denilmesi haramdır. Yani imanı bir bütün olarak algıladıkları için imanın mertebeleri veya imanın dereceleri şubelerini kabul etmedikleri için imanı bütün olarak algıladıkları için ene mukminun inşallah ben müminim inşallah lafsından şek ve şüphe çıkardıkları için böyle bir lafzu haram kabul etmişler. Bu da ikinci görüş. Birisi inşallah lafzını caiz kabul ediyor. Birisi inşallah lafzını haram kabul ediyor. 3. görüşse en vasat en orta görüş E, caiz kabul etmiş. İnşallah da diyebilirsin. İnşallah deli edebilirsin. Bu ise delili itibariyle, tutumu itibariyle en vasat, en güzel, en kabul edilir bir e, görüş. E, onlar da istisna yapmayı daha e, evla görmüş. İstisna yapmak daha evladır demiş. O da şu ayetten dolayı Allah Azze ve Celle diyor ki Nefislerinizi temize çıkartmayın nefislerinizi temize çıkartmayın. O sizin içinizdeki takva sahiplerini ve en muttakileri o daha iyi bilir ayetinden dolayı demiş ki istisna yapmak yani e, inşallah müminim demek daha evladır. İnşallah müminim demek daha evladır ama kişi isterse böyle bir kelime kullanmayabilirdi. Yani burada bir caiz cevaz var. Biz bu görüşü alıyoruz. Kişi böyle diyebilir de diyemeyebilir de. He, kişi şayet şüphe uyandıracak kasıtla bunu söylüyorsa bu caiz değildir. Yani imanında veya amelinde şüphe duyacak şekilde bunu söylüyorsa kesinlikle caiz değildir. Yani ene mu'minun inşallah acaba iman ettim mi, etmedim mi? Mümin miyim, değil miyim gibi bir şekli bir şüphesi varsa bu caiz değildir. Birinci ikinci görüş gibi. Yani böyle bir şey demek kesinlikle caiz değildir. Ama mesela amelinde namaz kıldım acaba kabul oldu mu olmadı mı? E böyle bir şüphe yok. Hani biz bunu Allah Azze bu ayette nefislerimizi temize çıkartmayın dediği için kullanırsak kullanacağız. Yoksa böyle bir şey kullanmamız söz konusu değil. <gülüyor> Buyur abi. Peki bu, e, bu Yurat Suresi 14. ayeti ne de koyabiliriz? Yani Müslüman ol ayetini henüz imanet verir bu ayetini yani şeylerden son kazanan yüzüne koyabiliriz. Şimdi oradaki ayet bu konuyla çok bir alakası yok. E, çünkü orada E, siz iman ettik demeyin, teslim olduk değil lafzında bu hani münafıklar ve kalplerinde imanın tam yerleşmediği insanlarla alakalı. insanlarla alakalı olduğu için e, orada e, bir kere mümin demeyin diyor. Orada bir nehi var, mümin demeyin. Yani orada müminim inşallah, mümin değilim öyle bir şey yok yani. Orada mümin demeyi diyor ama burada ise normal tam manada imanını yerine getirmiş Müslümanları kastediyor. Burada tam manada imanı yerine getirmiş. Bunlar diyor ki biz mümin diyelim çünkü son halimiz belli değil. diyor ki mümin diyemez çünkü imanımıza şükrü oluşur. Öbür kısımda diyor ki mümin diyelim çünkü Allah Hazretleri diyor ki nefisteniz tezke, temize çıkartmayın. Bundan dolayı biz de inşallah diyebiliriz diye üç tane ayrım gelmiş. Ve şu, aslında bu ayrım şundan dolayı olma ihtimali var mı? <gülüyor> Ahmet imandan düzdür diyenler amel yapmakla imanın artacağını kabul ediyorlar. Bunun için amel ve de inşallah demeyi buna bağlıyor. Çünkü eğer inşallah demeden iman ettiğini söylerse, kamil iman ettiğini <gülüyor> söylerse, bu o nefsimizi tenize çıkarmayın ayetine gittik. <gülüyor> Diğeri ameli katmadığı için imana sırf amen tüm esasları olarak gördüğü için iman inşallah dese zannet etmesin cahil olmayacak. Şimdi zaten ikinci yani, görüş Bir yolla oraya çıkıyor ama zaten ikinci görüşte dedik. İkinci görüş imanı kaan Türk olarak alıyor. Yani iman bir toplu bir şeydir. Ya insan imana girmiştir ya imana girmemiştir. Niçin böyle diyor bu? Zaten ameli imandan bir cüz olarak kabul etmediğim böyle kabul etmediği için böyle diyor. Hani ikinci kısım niye haramdır diyor in inşallah demek ameli imandan görmediği için. Yani bu amelle imanın artacağı ve eksileceğine inanmadığı için haramdır kabul ediyor. Yani diğer kısımlarda iman amelle yükselir e, ve eksilir sözünden dolayı zaten onlarda ya, ortada bırakmış. Hani demek eğer bunu kastederek dersen diyebilirsin ama şeki kastederek dersen diyemezsin diye zaten orta dereceli bir yol bırakmış. Şimdi okuyacağımız ayetlerden dolayı bak. Şimdi şurada iman müminin asıl müminin sıfatlarını bildiren ayetler var. Bu ayetlerin dımnına girmek girebilmek için veya bu ayetlerin kastettiği manaya işte ulaştığı dereceye ulaşmak talep ettiği için bir müslüman ene müminun inşallah ben müminim inşallah diyebilir. Okuyacağımız ayetlerden dolayı. İlk ayet diyor ki Allahuze ve Celle inemel Bu meşhur daha önce okuduğumuz ayetler. Asıl müminler kimlerdir? Allah zikredildiği zaman, Allah hatırlatıldığı zaman tatlırür felenler, Allah'ın ayetleri onlara okunulduğu zaman imanları artanlar ve Rablerine tevekkül edenler. Asıl müminler bunlardır daha do namazlarına dost olarak Allah'ın kendilerine vermiş olduğu rızıktan infak edenler. İşte ulaihehumul mu'minun hakka Muhakkak, asıl manada mümin olanlar onlardır. Lehum derecatu 'inde rabbihim onlar için Rableri katında dereceler vardır. Gomağfiratun ve, ve rizkun kerim mağfiret ve kerim bir rızık vardır. Şimdi bu ayette Allah azze ve celle yani tabir edersek kaliteli bir müminden bahsediyor. Bu ayetin dımlanaya girebilmek için Bu ayetteki o eee şeye hadde ulaşabilmek için o hadde ulaşma maksadıyla burada kişi ene mu'minun inşallah yani inşallah bu ayette kastet ben de kastedilmişimdir derse bunda cevaz var. Ve böyle demek gerekir de yani. Çünkü bu ayet gerçekten müminin en muttaki sıfatından bahsediyor. Allah'ın ismanıldığı zaman kalpleri nur peren, Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanı artan, namazı dosdoğru kılıp Allah'ın kendisine vermiş olduğu rızıklardan infak eden Bunun dımlına girebilmek için diyor ki inşallah ben bunun dımlına girmişimdir. Bu ayetin işte haddine ulaşmışımdır diyerek diyor ki ene mu'minun inşallah. Bu kasıtla. Yoksa mü'mindeki şey imandaki bir şüpheden dolayı böyle bir şey söz konusu kesinlikle değil. Veya başka bir ayet o da hücuratta geçiyor. اِنَّ müminun الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا بِاللّٰهِ Asıl manada müminler kimlerdir? Allah'a ve Rasulihi Rasulüne iman edenler. فُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا Sonra imanlarında hiçbir şüpheye düşmeyenler. İmanında hiçbir şüpheye düşmeyenler. Bak burada ne var? Şüphe kabul etmiyor iman. وَجَاهَدُوا بِيَمْوَالِهِ مَمْسِينَ Malları ve canları ile cihad edenler Allah yolunda اُلَيْكَهُنُ <gülüyor> السَّادِقُونَ İşte onlar doğruların ta kendisidir. Şimdi burada imanlarında şüpheye düşmeyenler demesine rağmen demesine rağmen kişi ene mu'minun inşallah diyebilir. Niye? Çünkü bu imanın en yüksek seviyesidir. Allah'a Resulüne iman ettiğin ve imanda hiçbir kuşku duymuyorsun. İnşallah ben de imanımda hiçbir kuşku duymuyorum demektir ene mu'minun inşallah. Bu manada e, alırsak e, diyebiliriz. Bu manada alırsak üçüncü kısmın e, deliline girdiği için ne yapabiliriz? Böyle bir şey diyebiliriz. Evet. ehl sünnete göre "Ene Müslimun inşallah ben Müslümanım inşallah" demek caiz değildir. Çünkü geçen hafta söyledik. imanla İslam arasındaki şartı söylerken söyledik. İslam İslam imandan sonuna gelir. İşte imandan evet imandan sonra gelir. Yani kişi Allah muhafaza belli haramlar işleyerek, belli farzları vacipleri terk ederek imandan çıkar değil mi? İmandan çıkar. Ama biz bu kişiyi büyük günah işlediği için İslam'dan çıkartmıyoruz. Onun için İslam son haddir. Kişi ben Müslümanım inşallah derse yani ya Müslümandır kişi ya Müslüman değildir. Ya Müslümandır kişi ya Müslüman değildir. Onun için bunun istisnası bunun ee, ene Müslüman inşallah demesi yoktur. Bu en son hat olduğu için, en son sınır olduğu için bunun böyle bir istisnası yok. Bunu da söylemiş olalım. Evet. İmanla İslamla alakalı bir takım kavramlar, bir takım başlıklar aldık. Şimdi normal imanın şartlarına girmeden önce İslam'ın şartlarına bir göz atmamız gerekiyor. Çünkü İslam'ın şartların içinde şehadet kelimesi kelime-i tevhid olduğu için onu gerekiyor. Şimdiki başlığımız İslam'ın şartları. İslam'ın şartlarını bize en güzel bildiren hadis Cibril hadisi. Onu burada tekrar baştan sona almadık. Sadece <gülüyor> Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a "Ey Muhammed İslam nedir?" deyip Aleyhissalatu vesselam'ın da devam ettiği şekilde oradaki İslam'ı aldık. Eee bu da Cibril hadisinin bir hadisenin bir kısmını getirdik. Sizden şunu istiyorum. Cibril hadisini Arapça ve Türkçe olarak ezberlemenizi istiyorum. Çünkü Cibril hadisinde İslam'ın şartı, imanın şartı, ihsanın şartı var. Yani komple bir e, İslam'ın üzerine bina edilmiş olduğu temel var Cibril hadisinde. Çok değil. isterseniz ezberlerseniz, inşallah bu hadisi ezberlerseniz hayır olur. ve Bir yerde bir şey konuşurken, bir yerde bir şey anlatırken en azından Arapçası ile Türkçesi ile karşı tarafa aktarmış olursanız daha etkili olur. Onun için bu hadisi ezberleyelim. Tamam mı? İnşallah. Cibril hadisini inşallah ezberliyoruz. Evet. Cibril hadisinde İslam'ın şarjı nasıl geliyor? قَالَ Muhammed مُحَمَّدْ اَخْبِرْنِي عَلِ الْاِسْلَامِ Cibril Aleyhisselam ne diyor? Ey Muhammed bana İslam'dan haber ver. Fakat <gülüyor> <tık> <tık> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İslam'ı anlat bana ey Muhammed. İslam nedir? Dediği zaman Aleyhisselatü Vesselam. el İslam en teşhede en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. İslam Allah'tan başka ilah olmadığına şahadet getirmen ve Muhammed'in onun Resulü olduğuna şahitlik etmendir. İslam Allah'tan başka ilah olmadığına Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun resulü resulü olduğuna şahitlik etmendir. Daha ve tuqunıssalate namazı dosdoğru ikame etmen, ve tutizzekate zekatı vermen, ve tasumora ramazan ramazan orucu tutman, ve tahacce'el beyte in istata'te ilehı sebila yol bulabilirsen hacjetmen. Bunlar İslam'ın şartları. Bunlar İslam. Bunlar İslam'ın ta kendisi. Kim bu şartlardan herhangi birisini reddederse, kim bu şartlardan herhangi birisini kabul etmezse, kim bu şartlar günümüze e, uymaz deyip herhangi birisini <gülüyor> kenara bırakırsa hadi şehadet kelimesini anladık hadi namazı da anladık hadi orucu da anladık da bu devirde zekat olmaz ki kardeşim derse Allah muhafaza onun İslam'dan hiçbir payı yoktur. Onun İslam'dan hiçbir payı yoktur. Bu 5 unsur bu beş esas reddedilmeksizin kalbinde şüphe şey, duyulmaksızın tam teslimiyetle iman edilmesi ve amel edilmesi gereken unsurlar ve beş şart hani biz yani e, kültür olarak çocuklar da ufacık 5 yaşındaki çocuklara dört yaşındaki çocuklara İslam'ı öğretmişiz değil mi? Söylesen ufacık çocuğa İslam'ın şartı kaç? 5 deyip sayar yani. İslam'ın şartı 5 deyip sayar. Ama nice aileler var ki 5 yaşındaki çocuğu İslam'ın şartlarını saymasına rağmen babası veya annesi İslam'ın şartlarından birisini inkar ediyor. Babası veya annesi yani onun o çocuğuna öğreten birisi ne yapıyor tutuyor zekatı inkar edebiliyor. Bu dönemde zekat olmaz diyebiliyor. Veya işte e, hani farklı boyutlarla haccı inkar edebiliyor. Allah muhafaza. Bu şartlardan herhangi birisinin inkarı, bu şartlardan herhangi birisinin alayı, istihzası kişiyi milleti İbrahim'den, İslam dininden çıkartır. Allah muhafaza. Evet, hadiste geldiği üzere İslam'ın şartı beştir dedik. Birincisi ne? Allah'tan başka ilah olmadığına, Peygamber aleyhissalatü vesselam, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in onun Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dost doğru kılmak, ve eqimus salah ifadesi, Kur'an'da en çok geçen ifadedir. bu eqimus salah ifadesi, Kur'an'da en çok geçen ifadelerden birisidir. Namazı dost doğru kılın. Allah azze ve celle defalarca bu ümmete, bu insanlığa namazı dost doğru için emir buyurmuş. Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde defalarca defalarca bu emirin yerine getirilmesi için emir buyulmuş. Hatta bizimle onlar arasında ayıran namazdır demiş. Bizimle onlardan kastığı müşrikler, kafirler olduğunu biliyorsunuz. Bizimle onların arasında ayıran amel, namazdır diye Aleyhisselatü Vesselam söylemiş. Namazla alakalı yerde tekrardan e, konuyu ele alacağız. Evet, üçüncüsü zekat vermek ve aduz zekâ. Birçok yerden Allahu Teala bu akimussalata ve atu'zzekat namazı dost doğru zekatı da verin diye Allahu Teala Kur'an'ın birçok yerinde ne yapmış bu ifadeyi kullanmış. Namazla zekatın arasını ayırmamış. Ebu Bekir radıyallahu namazla zekatın arasını ayıranlarla ne yaptı? Savaş etti. Namazla zekatın arasını ayıranlarla savaş etti. Onlar Allah'tan başka ilah olduğu olmadığına şahitlik getiriyorlardı. Yani Allah'tan başka ilah yoktur diyorlardı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür diyorlardı. Namazı dost doğru kılıyorlardı. Ama zekatı vermediklerinden dolayı, bak zekatı inkar ettiklerinden dolayı değil, vermediklerinden dolayı Ebu Bekir radiyallahu anh cihad etti. Onun için kesinlikle arasına ayıramayız. Namaz nasılsa zekat da aynıdır. Zekat nasılsa oruç da aynıdır. İslam'ın şartların hepsi bu şekildedir. Evet. Ramazan orucunu tutmak dördüncü şart. Ya amir, assyamu, min kablikum, Ey iman edenler! Sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi oruç sizin üzerinize de farz kılındı. Oruç, bütün Müslüman alemine, İslam alemine nedir? Farzdır. Kesinlikle inkar söz konusu değildir. Evet, Bakara 183. ayet Allah Azze ve Celle bunu bildiriyor. 5 şartsa yol bulabilirsen hacca gitmek. Hacca, hac da gerçekten çok önemli amellerdendir. Ayasatü Vesselam'ın haccını yapmıştır. Bütün sahabesine, ümmetine hacc etmesi için emirini yapmıştır. Yani bütün sahabesi de Ayasatü Vesselam'la birlikte haccını yerine getirmiştir. Evet şimdi La İlahe İllallah meselesi La İlahe İllallah kavramını biraz açıkla getirmemiz gerekiyor. Çünkü İslam'ın ilk şartı İslam'ın ilk şartı kelime-i tevhid dediğimiz La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah'tır. Çünkü biz İslam'ın ilk şartında İslam'ın ilk şartında ne yapıyoruz? Buna şahitlik yapıyoruz. Buna şahadet getiriyoruz. İslam'ın ilk şartı ne dedik? <gülüyor> <Yani> Eşhedü <ne? gülüyor> en la ilahe illallah. Yani ne? La ilahe illallah'a şahitlik getiriyoruz. Şahadet getiririz ki Allah'tan başka ilah yoktur diyoruz. Onun için bu kavram bu kelimeyi ele almamız gerekiyor. Evet. <gülüyor> la ilahe illallah kelimesi iki rükümden oluşan bir kelime. La ilahe illallah La ilahe birinci rukun İllallah ikinci rukun La ilahe e, Kısmı birinci rukun İllallah ikinci rukun La ilahe Allah şey, Ilah yoktur demek La ilahe İlahe yoktur İllallah ancak Allah vardır La ilahe ilah yoktur İllallah ancak Allah vardır Normalde Ehli sünnetin inancına göre Bu kelimenin anlaşıldığı manâ La ilahe illallah'tan kasıt Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur Yani ilk akla gelen kelime La ilahe illallah'tan ilk akla gelen kelime Allah'tan başka ibadete layık Hiçbir ilah yoktur Bu kelimeden ilk anlaşılan Allah'tan başka Yaratıcı yoktur değildir Bu kelimeden ilk anlaşılan Allah'tan başka Rızık veren yoktur değildir Bu kelimeden ilk anlaşılan nedir Allah'tan başka ibadete layık olan hiçbir ilah yoktur. Allah'ın dışında hiçbir ilah, ibadet edecek ilah yoktur manasında algılanır. Evet. Bu iki rutmun birbirinden ayrılması kesinlikle söz konusu değildir. La ilahe'yi illallah'tan kesinlikle ayıramayız. La ilahe, ilah yoktur. İlah yoktur. İllallah, ancak Allah vardır. Bu iki kelimeyi, bu iki rutmunu birbirinden ayıramayız. Bu iki rütbe birbirinden ayıranların imanı, Müslümanlığı kesinlikle söz konusu değildir. Allah Azze ve Celle, Kur'an'ın hiçbir yerinde, Kur'an'ın hiçbir yerinde, kendisinin, e, işte, ilahlığını, ilahlığını, varlığını, ilahlığını değil, varlığını bildirecek bir ayet göndermemiştir. Yani hiçbir yerinde, yani Allah varlığını ispat edecek, İşte, Allah Kur'an'da her yerde bir ilah olduğunu bildirmiştir. Allah Azze ve Celle Kur'an'da her yerde tek ilah olduğunu yani kendisinin tek olduğunu anlatmıştır. her Kur'an'da bütün ayetlerinde. Ve ilahukun ilahun vahid. Sizin ilahınız tek ilahtır La ilahe illa huve rahmenurrahim. Ancak o vardır. O rahmandır, rahimdir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Allah Azze ve Celle ilahın varlığını bilirmiştir bildirecek bir şey getirmemiş tek ilah olduğunuyla alakalı ayetler sıralamıştır. <gülüyor> ve ila adin ahabu huda. Yani onların kardeşi işte ve ila adin ahabu huda kardeşleri olan Ad'e de kim, kimi gönderdik? Hud'u gönderdik. Hud ailesi ama. Kale <gülüyor> ya kavmi ibudullaha ma mekum dedi. Ya kavmi, ey kavmi, ey milletim, u'budullaha, Allah'a ibadet edin, ma lekum min ilahin gayrur, sizin için ondan başka ilah yoktur. Bütün peygamberler aynı davayla ile getirdik ve bu ibare bütün peygamberler için Kur'an'da zikredilmiştir. Ya kavmi, u'budullaha, ma lekum min ilahin gayrur, ey kavmim, Allah'a ibadet edin, Allah'tan başka sizin için bir ilah yoktur. Burada Allah celle kendisinin varlığını Allah vardır diye bir ifade yoktur. Allah'tan başka ilah yoktur. Sizin için Rabbinizden başka ikinci bir ilah, üçüncü bir ilah, dördüncü bir ilah yoktur. Bütün Kur'an'ın bütün ayetleri bunu, bununla, bunu emirle geldi. Bunu ispatla geldi Kur'an'ın bütün ayetleri. Onun için şunu unutmuyoruz. Kur'an'da Allah Azze ve Celle bütün ayetlerde kendisinin birliğini anlatıyor. Kendisinin birliğini ortaya koyuyor. Kendisinden başka ilah olmadığını ortaya koyuyor. Kendisinden başka bütün sahte ilahların reddedilmesini ortaya koyuyor. Kim de yani Allah Azze ve Celle'nin bu ayetlerine rağmen Allah'ın dışında başka ilahlar edinirse... ...o zaman La İlahe İllallah'ı tam manada anlayamamıştır. La İlahe illallah'a tam manada iman etmemiştir. La İlahe illallah'a iman ederek mümin veya müslüman adı altına girmemiştir. Her ne kadar La İlahe İllallah dese de Allah'tan başka ilahlar edinmişse kesinlikle imanı söz konusu değildir. Evet. Allah Azze ve Celle'nin üzerinde ısrarla durduğu nokta ondan başka hiçbir ilahın kabul edilmemesi ve kendisine ilahlık vasfı yaklaş, yakıştırılmış sahte ilahların inkar ve reddedilmesidir. Bu en önemli bilmemiz gereken meseledir La İlahe İllallah ile alakalı. Evet. Şimdi la ilahe illallah kelimesini işliyoruz. Bilmemiz gereken en önemli bir şey var ki ilah kelimesinin anlamı, manası, muhtevası. Biz ilah kelimesini anlayamazsak la ilahe illallahı da anlayamayız. Tamam biz ne diyoruz? Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Öyle mi? Biz bunu ikrar ediyoruz. Bunun gayrısına iman etmiyoruz. Ama ilah kelimesini anlayamazsak, ilah kelimesini anlayamazsak la ilahe illallahı da anlamış olamayız. Onun için ilah kelimesinin manası, anlamı, muhtevası bizim için önemli. İlah kelimesine, i̇lah kelimesine geçelim. İlah kelimesi elehe veya elihe, Arapçadaki fiil kalıbından gelmiştir. Yani elehe veya elihe kalıbından türemiştir. Kulluk edilen, kendisine yönelen, tapınılan, azameti karşısında hayrete düşülen... Gönülden bağlanılan ve sığınılan gibi anlamlara gelmektedir. Bakın bu anlamlar, bu ifadeler çok önemli ilah kelimesinin anlamımız için. Kulluk edilen, kendisine yönelilen, yönelilen, kendisine kulluk edilen ve yönelilen yalnız Allah'tır. Tapınılan, ibadet edilen, azameti karşısında hayrete düşünülen. Onun dışında kimsenin azameti büyüklüğü karşısında kimse hayrete düşemez. Gönülden bağlanılan ve sığınılan gibi anlamlara gelir ilah kelimesi. İbn-i bu konuda çok güzel bir tarifi var. Onu okuyalım. Siz de kitaplarınızdan takip edin. İlah kendisinden korkulan, çekinilen, umut beklenilen, talepte bulunulan, yüceltilen, sevilen, tevekkül edilen, dua yapılan, dolayısıyla kendisine itaat edilip isyan edilmeyendir. Orada bir yanlışlık var. Orayı edip yazmış. oraya edilip yazın. Kendisi, dolayısıyla kendisine itaat edilip isyan edilmeyendir. Bu gerçekten çok kapsamlı bir tariftir. İbn-i Recep'in getirmiş olduğu tarif ilah kelimesiyle alakalı. İlah kendisinden korkulan, çekinilen, umut beklenilen, talepte bulunulan. Bizler bütün taleplerimizi Allah'a yapıyoruz. Taleplerimizin karşısını Allah'tan bekliyoruz. Umudumuz Allah. Umudumuzun karşısını Allah'tan bekliyoruz. Yüceltilen. Kendisini yüceltiyoruz. Allahu Ekber derken her hareketimizin başında Allahu Ekber diyoruz değil mi? Allah'ı yüceltiyoruz. Her Allahu Akbar deyişimizde bizim hani Allah'ın dışındaki bütün ilahları reddedip en büyük ilahın Allah olduğunu ikrar ediyoruz. Allah'ı yüceltiyoruz. Sevilen yalnızca yani her şeyden çok sevilen Allah ve Resulüdür. Tevekkül edilen, kendisine dayanılan her şeyi Allah'a bırakmamız gerekiyor. Onu söylüyor. Dua yapılan, dualarımızı yalnız Allah'a yapıyoruz. Dolayısıyla kendisine itaat edilip isyan edilmeyendir. Evet. Bu sayılanların tamamı Allah'a yapılır. Bunlardan bir tanesi yaratılmışa yap bunlardan bir tanesini yaratılmışa yapan kimse Allah'a ibadette ortak koşmuş ve la ilahe illallah sözündeki ihlasını bozmuş olur. Bu i̇bn cevzî el-Hambeli'nin sözü. İbnü'r-Cevzî el-Hambeli'nin ilah kelimesiyle alakalı getirmiş olduğu tarif. Gerçekten önemli bir tarif. Bunu inşallah yani aklımıza tutalım. Evet. İlah kendisine ibadet ve itaat edilen varlık demektir. Kısaca manası. Kendisine ibadet ve itaat edilen. İlah dediğimiz zaman ilah dediğimiz zaman, la ilahe illallah'ı bu şekilde anlayacağız. Kendisine ibadet edilen ve itaat edilen. Sadece ibadet edip isyan etmektir. İbadet ve itaat edilen varlıktır ilah kelimesi. İbadet ibadet de çok anıyor. İbadeti alacağız. İbadeti tarifiyle birlikte ilerleyen derse de anlatacağız. Çünkü ibadetin namaz olarak kabullandığı için, ibadet insanların öncelik olarak kabullandığı için Allah'tan başka ilahlar edindikleri halde onlara ibadet etmedikleri. Evet. İşte Burada Allah'a Allah Burada geçen terimlerin hepsini ileride alacağız. Tevekkülü, ibadeti korkuyu, bunların hepsi ileride başlık başlık alacağız. Biz sadece şu an ilah kelimesini işliyoruz. Onun haricinde dediğiniz gibi ibadet kelimesinin özellikle, yani çok önemli bir kelime çünkü. Allah muhafaza kişiyi kurtaracak bir kelime başkalarına yapılırsa kesinlikle kişi ne yapamaz? Kurtulamaz onun için. Onu ilerleyen başlıklarda zikreteceğiz Evet. İlah kelimesine ait bazı özellikler var. İlah kelimesine ait. Yani manasını çok iyi bir şekilde anlayabilmemiz için La ilahe, la ilahe illallah kavramını, Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur kavramını çok güzel şekilde anlayabilmemiz için ilah lafzına ait özellikleri, ilah lafzına ait manaları, mühtevayı çok bilmemiz gerekiyor. Bildiğimiz klasik manalar var, onları rububiyet, uluhiyet tevhidinde çok detaylı bir şekilde açıklayacağız. Uluhiyet ve rububiyet tevhidinde bunları çok detaylı bir şekilde açıklayacağız. Biz önemli olan başlıkları kısa bir şekilde geçeceğiz şu an. İlah kelimesiyle alakalı önemli başlıkları kısa şekilde geçiyoruz. Dediğim gibi bunlar tekrar ileride uluhiyet ve rububiyette ele alacağız. Evet birinci e, özellik ilah kelimesine ait özellik. Yani bu kelime bu özelliksiz düşünülemez. Bu özelliği bu kelimeye vermeyen bu kelimeye tam manada iman etmiş sayılmaz. Nedir o? Hüküm vermek, hüküm. Yani Allah Azze ve Celle ilah kelimesinin e, özelliğinden en büyük özelliği hüküm vermek. Ayette Allah Azze ve Celle ne diyor? اَلَا لَغُ الْحَلْقُ وَالْاَمْرِ dikkat edin agah olun muhakkak ki yani e, yaratmak onundur ve hüküm de onundur emir de onundur buradaki emir hüküm manasındadır nasıl yaratmayı Allah'a has kılıyorsak nasıl Allah'tan başka yaratan yok diyorsak Allah'tan başka hüküm veren de kesinlikle olamaz hüküm Allah'a aittir <gülüyor> ifadesi gerçekten tüyleri ürperden bir ifade yani Allah azze ve burada, Ela kelimesi yani dikkat edin Ayah'uun iyi dinleyin. Bilin ki yaratmak da emirde hükümde Allah'a aittir. O alemin Rabbi yüce olmuştur. Ne kadar yücedir. Evet bu Araf suresi 54. ayet. Hakimiyet mevzusuna ilerki derslerde de ne yapacağız gireceğiz. Biz sadece şu an hükmün Allah'a ait olduğunu söylüyoruz. En önemli bilinmesi gereken ayetlerden birisi de En'am suresi 57. ayet. İlil hükmü illa billah hüküm yoktur ancak Allah'ın hükmü vardır hüküm ancak Allah'a aittir hükmü yalnız Allah verir manasına inil hukmu illa lillah buradaki bu kelime aynı la ilahe illallah kelimesine benziyor buradaki bu kelime aynı la ilahe illallah kelimesine benziyor buradaki Arapça kalıp olarak alırsak in la manasında zaten la ilahe diyoruz ya Allah'tan, baş Allah'tan başka ilah yoktur değil mi inil hukmu hüküm de yoktur İllallah Allah'tan başka hiçbir hiçbiriler yok derken İllallah'ı getirdik. Burada da ill, İlla lillah Yalnız hüküm Allah'a aittir. Yani aynı Kelime-i Tevhid'deki e, Baskılı e, İfade gibi burada da bir baskı var. Hüküm yalnız Allah'a aittir. Allah içindir. Evet. Ve lâ yüşiriku fi hukmihi ahada Allah Azze ve Celle Hükmünde kimseyi ortak kılmaz. Hükmünde kimseyi, hükmüne kimseyi ortak Etmez. Yusuf suresi 40. ayet Allah Azze ve Celle Kehf suresi 26. ayet Kehf suresi 26. ayet Allah Azze ve Celle hükmüne kimseyi ortak etmez. Yani kalkıp da kimse Allah'ın hükmüne ortak olamaz. ve Biz de hüküm veririz deyip Allah'ın hükmüne kimse ne yapamaz? Ortak olamaz. Bu ayette gerçekten önemli bir ayet. Evet, ikincisi teşriide bulunmak. Teşriide bulunmakta yani kanun koymak, nizam koymak, yasa koymakta Allah'ındır. Bu hakka da kimse Allah'tan alamaz. İlah kelimesinin en büyük özelliklerinden birisi de kanun, nizam ve yasa koymaktır. Bu da Allah'a ait bir özelliktir. Bu hakkı Allah'tan kimse alamaz. Evet. Yani haram ve helal koymak Emnehum <imle> shuraka u shara'u lehum mineddini ma lem ye'zem bihilla ve lew la kelemetul fasli leku diya beynahum ve inne zalimine lehum azabun elin shuraka Yoksa onların ortakları mı var? Yoksa onların ortakları mı var ki shara'u lehum mineddini ma lem ye'zem bihilla Allah'ın izin vermediği şekilde dinde teşride bulunuyorlar dinde şeriat koyuyorlar Onların bu hakkı bulunduran ortakları mı bir Allah Azze ve Celle? Şeriat koymak kime aittir? Allah'a aittir. Teşride bulunan yasak kanun nizam Allah'a aittir. Allah Azze ve Celle diyor ki bu ameli yapacak onların ortakların var. Teşride bulunacak Allah'ın izin vermediği bir şey hem de. Allah Azze ve Celle onlara o hususta izin de vermemiş. Allah Azze ve Celle'nin izin vermediği şeyi teşride bulunarak, hüküm koyarak, nizam koyarak diyor onların ortaklarım var koyacak ortaklarım var. Ve levla kelimetul faslile kudiye beynehum. Şayet Allah'ın e, kelimetul fasl dediğimiz ayırıcı kelimesi, fasl kelimesi olmasaydı muhakkak ki onlara hüküm verilirdi. Ve innez zaliminen lahum azabun elim. Ve muhakkak ki zalimler için elem verici bir azap vardır. Evet bu da şura 21. ayet. 3. ilah kelimesinin özelliklerini sayıyorum. 3. özellik yaptığından dolayı hesap sorulmaması Allah Azze ve Celle yaptığı bir fiilden dolayı kesinlikle hesaba çekilemez. Allah Azze ve Celle'yi kimse şunun için yaptım diyemez. Ama Allah Azze ve Celle hesap sorar. Hesabı soracak olan Allah Azze ve Celle'dir. La yüselü <gülüyor> amma yef'alu vehum yüselum. Kesinlikle Allah Azze ve Celle'nin yapmış olduğu bir şeyden dolayı onlar Allah Azze ve Celle'ye soru soramazlar. Allah Azze ve Celle'ye hesap soramazlar. Vehum <gülüyor> yüselum. Bilakis onlar sorulacaklar. Onlar hesaba çekilecekler. Allah yaptığı şeyde hesaba çekilmeyecek ama onlar çekilecek. Bugün la ilahe illallah diyen bir kişi diyen bir kişi bunu bilmesi gerekiyor. Kesinlikle Allah sorgu Allah'a sorgu olmaz. Ya Rabbi neden bunu böyle yaptın? Kesinlikle deme hakkımız yok. E, bu böyle olmasaydı da şöyle olsaydı deme hakkımız yok. Ama Allah azze ve celle bize hesap soracak. لَا يُسْهَلُ عَمَّا يَفْعَلُوا وَهُمْ يُسْهَلُونَ Allah Azze ve yapmış, onlar Allah'a yaptığı şeylerde soru soramazlar ama onlar sorulacaklar, onlar hesaba çekilecekler. Bu da Enbiya Suresi 23. ayet. Birer misalle geçiyorum. Zatı için sevilmek. Zatı için sevilecek tek varlık Allah Azze ve Celle'dir. Zatı için sevilecek tek varlık Allah Azze ve Celle'dir. Ki bununla alakalı hadisler, ayetler de çoktur. En meşhur hadis eee işte yedi kısım insanı sayıyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadiste okuyalım hadisi yedi kısım insan vardır ki Allah'ın gölgesinin dışında hiçbir gölgenin bulunmadığı bir zamanda Allah'ın gölgesi altında bulunacaklar <gülüyor> yalnız Allah'ın gölgesi var o günde o gün Allah'ın gölgesinde bu sayacağımız yedi kısım insan gölgelenecekler O gün Allah'ın gölgesinin dışında da hiçbir gölge olmayacak. Birincisi el i̇mam Adil, adaletli imam. Adaletli imam. وَشَابْ بُنْ نَشَأْفِ بِعِبَادَتِ اللّٰهِ Allah'ın ibadetiyle gençliğini geçirmiş, gençliğini harcamış kişi. Allah'ın ibadetinde, Allah yolunda gençliğini harcamış. Dizlerini Allah yolunda çürütmüş. Vücudunu Allah yolunda çürütmüş, Allah'ın uğrunda, Allah'a ibadetle çürütmüş kişi. وَرَجُلًا قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ Kalbi mescitlere bağlanmış, kalbi mescitlere tutulmuş kişi. El-Mu'min, mesela bir hadis var. Allahu a'lem, e, lafzının sayı olduğunu bilmiyorum. Diyor ki, El-Mu'minu fil mescidi kessemeki fil ma'i Müslüman, mümin mescidde e, sudaki balık gibidir. Müslüman, mümin mescidde sudaki denizdeki balık gibidir. Balığı denizden çıkarttığın zaman ne yapar? Bir an önce denize dalmak ister. Çırpınır, çabalar denize atlamak ister. Münafiqu fil mescidi ki tayr fil kafesi. Münafık da mescitte kafesteki kuş gibidir. Kalbinde nifak olan kişi ise mescitte kafesteki kuş gibidir. Hani bir kapı açılsa da şuradan kurtulsak, namaz bitse de şuradan kaçıp gitsek gibi. Bakın müminin alametine bakın, münafıkın alametine bakın. Onun için "Vara'ul-qalbu muallakun fil mesacidi" Öyle kişi ki, öyle adam ki kalbi mescitlere bağlanmış. Yani Allah'ın evi. Mescit ne demek Allah'ın evi? Allah için secde edilen yerler. Dersler, sohbetler değil mi? İlim yerleri, zikir halkaları. Allah'ın anıldığı halkalar. Evet. وَرَجُلَانِ تِحَبَّانِ فِي اللّٰهِ اِجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ Konumuzla alakalı yer burası. İki kişi var ki birbirlerini Allah için seviyorlar. Başka hiçbir şey için, başka hiçbir uğur için değil. Yalnız Allah için seviyorlar. Toplanmaları da ayrılmaları da Allah için. Bakın yalnızca sevilmek Allah'ın yalnızca sevgi Allah'ın zatı için olur. Ben seni Allah için sevebilirim. Ben seni Allah için sevebilirim. Başka bir şey için sevemem. Bizleri mümin kılan, bizleri Müslüman kılan, bizleri kardeş kılan Allah için biz birbirini sevebiliriz. Onun dışında zatı için sevilmek yoktur. Evet. وَرَجُلُمْ دَعَتْهُ اِمْرَاتٌ ذَا تَمَنْصِبٍ وَجَمَلٍ İşte güzelliği ve konumu yerinde olan bir kadının kendisini çağırdığı zaman فَقَالَ inni اَخَافُ Ben Allah'tan korkarım diyen kişi. Güzelliği ve yeri, malı, yurdu, konumu yerinde olan bir kadın kendisini davet ettiği zaman yatar kişi اِنِّي اَخَافُ Ben Allah'tan korkarım diyen kişi de nedir? Gölgelerin olmadığı günde Allah'ın gölgesine gölgelecektir inşallah. «Varadun tasattaka bi sadakatin fe ahfaha hattelâ ta'leme yeminuhu mâ tunfiku şimâlu». «Öyle bir kişi ki, öyle bir sadaka veriyor ki, sadakasını öyle gizliyor ki, sağa ile tasattuk ettiğini sol eli bilmeyen kişidir». «Yani riyadan, kibirden, gösterişten tamamıyla uzak olup yalnız tasattuk ettiğini kendisi bilen kişidir». Eee salakasını gizleyen kişide bu kişiler arasında Ora zulun zekerrallahu halien fefad'u aynat boş bir yerde kimsenin olmadığı hali bir yerde Allah'ı zikredip gözlerde olan kişide bu kişilerin arasındadır Allah azze ve celle. <gülüyor> bu kişilerin arasında bizleri ilah kessin inşallah. Evet 5 ilah kelimesinin özellikleri sayıyoruz. ilah kelimesinin özellikleri sayıyoruz. 5. özellikte zatı için itaat edilmek. Yani bizler Allah azze ve celle'ye itaat etmek mecburiyetindeyiz. ...yani Allah'tan başka ilah olmadığını söyleyen kişi... ...var mı? Bakayım bir, bakayım bir. Kaç? Hmm. Nerede var? En son sayfam... İlahların diyor. İlahlığın özelliklerinden biri de token. Bir şey bir bir bir bir bir bir konusu de, Tamam. Dün yani, dün, da, da. Büyük Büyük o, o Doğru. Diye. Tamam. Bakıyorsunuz. bu. Zat için sevilmekten sonra ilahlığın yani. özellikten biri de zat için itaat edilmek diye. Gördünüz mü? Oraya başlık yazın. Bak o araya başlık 5 yazın. Başlık atın. Zat için itaat edilmek diye zatı için itaat edilmek yani kendisi var, başlığı yok. Kendisi var orada başlıyor. Orayı ne yapın? Zatı için itaat edilmek. Yani o bundan ekstra şey yani şey. Evet. Yani, evet. Şey <gülüyor> evet. Ee, ne dedik? Evet. için Evet. edilmek. Yani e, bizler Allah'a itaat edilmek zorundayız. Bizler Allah'ın dışında itaat ettiğimiz... Evet insanlara Allah'ın dışında itaat ettiğimiz şeylere yalnız Allah için itaat ediyoruz. Bizler Rasul'e itaat ediyorsak Allah emrettiği için itaat ediyoruz. Bizler başımızdaki emirlere, başımızdaki insanlara itaat ediyorsak Allah emrettiği için itaat ediyoruz. O zaman bu ne manaya geliyor? İtaat yalnız ve yalnız zatı için Allah'a yapılır. Allah emrettiği için başkasına itaat edilir. Başkasına itaatte Allah'a isyan söz konusuysa kesinlikle hiçbir kula hiçbir şey itaat caiz değililir. Mesela Allah azze ve celle kafir dahi olsalar anne ve babamıza iyilik yapmamızı emrediyor. Anne ve babamıza iyilik yapmamızı emrediyor. Kafir dahi olsalar. Akrabayı, akraba bağını koparmamamızı emrediyor kafir dahi olsalar. Ama şayet ayette diyor Allah azze ve celle onlar Allah'a isyana içerecek, Allah'a şirk içerecek bir şey senin karşısına çıkartırlarsa fe la tuti'huma. Anne babana itaat etmedi diyor Allah azze ve celle. İtaat Allah'a isyana dönüşecekse o zaman kesinlikle itaat edilmek etmek caiz değildir. Yani bizler yalnız ve yalnız Allah'ın zatı için itaat ediyoruz. Kullara da Allah emrettiği için. Kullara ne? Emirlere, başımızdaki görevlilere, başımızdaki üstlere Allah emrettiği için itaat etmek mecburiyetindeyiz. Bu insanlara Allah'a isyan olacak şekilde itaat etmek kesinlikle itaat. Biz hiçbir peygamber göndermedik ancak Allah'ın izniyle itaat edilsin diye. Yani peygamberlere itaat de Allah'ın zatı için yani. Peygamberlere itaat de Allah'ın zatı için. Yani biz hiçbir peygamber göndermedik ancak Allah'ın izniyle itaat edilsin. Yani peygamberlere itaat de Allah'a itaattır. Peygamber itaat etmeyen Allah'a da itaat etmiş olmaz. Bu da Nisa 64. ayet. Evet başka bir özellik zarar ve fayda vermek. Zarar ve fayda vermekte ilah kelimesinin özelliklerinden. Yalnız Allah zarar verir ve yalnız Allah fayda verir. Yani kişiye Allah Azze ve Celle zarar verirse o zararı kimse kaldıramaz. Fayda verirse de o faydayı kimse engelleyemez. Evet. Allah Azze ve Celle Yunus Suresi 107'de buyuruyor ki وَاِيَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرْرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّهُ Allah Azze ve Celle şayet sana bir zarar dokundurursa, sana bir zarar isabet ettirirse onu hiçbir kimse ne yapamaz? Kaldıramaz. Onu hiçbir kimse kaldıramaz Açamaz, onu hiçbir kimse engelleyemez. İlla yalnız kendisi. Ve üyürütke <gülüyor> bi hayrin felâ râb dedi faldı. Sana bir hayır verecek olursa da sana bir hayır ulaştıracak olsa da onu kimse ne yapamaz? Engelleyemez. Onu Allah'ın fazlıyla kimse kaldıramaz. Yusibu men yeşâ'u min ibâdi Allah azze ve celle kullarından dilediğine ne yapar bunu? İsabet ettirir, dilediğine ulaştırır. Ve huve gafurur rahim O gafur ve rahimdir. Evet. Evet. Konuyla alakalı İbni Abbas'tan gelen meşhur bir hadis var. Bu da Allah Azze ve Celle'nin dışında hiçbir faydanın ve zararın olmadığına en büyük delillerden birisi. Ee, İbni Abbas radıyallahu anh diyor ki herhalde bitti sizin hazır, şey değil mi? Yaz, daha yazı yok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şu, şu, şu Bu İbni Abbas hadisi var mı sizde? <gülüyor> <açıkçası? gülüyor> Zarar ve fayda vermek var mı? Zarar ve, Zara ve, Zara var. Var. ve Zara Son işlediğimiz konu ilah kelimesinin anlamı alakalı bölümde bu özellikle son sayfada e, ayetlerin metinleri alakalıları yok. Sadece altları var, var Doğru, ay, ay, ay, yani, doğru. Yani. Doğru. Asabots 600 300 Hadislerin metinleri yok. Evet. Bu son Garam e, ve Farcu'da da Yusuf 107 yazıyor. Ayetin metni yok. Tamam. O demek demek rakamımız deniz bize yok. Evet şimdi burgunun sizde varsa tamam ben onu bir yani bir sayfa veya iki sayfa demek ki tam hazırlamamışız orayı. Fazladan fotoğraf hatta şöyle oldu. Ben yokken fotokopi çekilmişti ondan dolayı. Yani ben devam edecektim buradaki şeye hazırlana. Tamam. Ondan dolayı kanıtlanmış bir şey var. Eksikleri artık bir dahaki atla şey yaparız. Sadece şu 6. E, şartı da okuyup bitiriyorum. Yani elimizde yoksa devam etmeyelim o açıdan. 6 var başlığı. Var. Tamam. 6'nın başlığını ok yani kendisini okuyalım. La ilahe illallah'ın rukunlarındaki o başlıkta kalalım. Bir daha hafta oradan devam ederiz. Eksik kalan fotokopileri de getiririz inşallah. Şimdi dedik ki fayda ve zararı yalnız Allah verir. Ayeti okudu. Hadiste ise İbn Abbas'tan gelen bir rivayet diyor ki: "Kuntu khalife Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bir gün Aleyhissalatu vesselam'ın arkasında tehlikesindeydim. Beraber aynı deveye binmiş idik. Ya gulam inni uallimuke kelimatin Dedi ki ey çocuk Sana birkaç kelime öğreteceğim İhfezillâhe yehfazike e, Dedikten sonra işte o kelimelere girdi Ve şöyle dedi Allah'ı e, koru ki Allah da seni korusun Allah'ın sınırlarını muhafaza et ki Allah da seni muhafaza etsin İhfezillâhe tecidhu tucaheke İşte Allah'ın dediğim gibi sınırlarını e, Hudutlarını koru ki Allah'ı sana yönelir tarzda bulursun. Yani Allah'ı devamlı yanında bulasın. İdase el tefes elillah. İstediğin zaman Allah'tan iste. Ve ides ta'in billah. Yardım isteyeceğin zaman yani bir talebin olduğu zaman Allah'tan iste. Yardım istediğin zaman da yine ne yap? Allah'tan iste. Burada bak deminden beri saydığımız şeyleri toparlamış. İstek Allah'tan yapılır. Yardım Allah'tan dilenir. Ve şunu da bil ki Bütün ümmet, bütün insanlar Bir araya gelse, toplansa Sana bir fayda vermek üzere Sana bir fayda vermek üzere Toplansa, bir araya gelse Kesinlikle Allah'ın sana Yazmış olduğu faydanın dışında bir fayda Veremez Fayda veren yalnız Allah'tır Bütün dünya, bütün insanlar toplansa Allah'ın senin için yazmış olduğu faydanın dışında hiçbir fayda veremez. Evet. وَلَوِ اِجْتَمَعُ عَلَى اَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ اِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَيْكُ Ve yine o insanlar, bütün insanlar sana zarar vermek için toplansa, sana zarar vermek için toplansa Allah'ın sana yazmış olduğu zararın dışında da hiçbir kimse sana zarar veremez. Bu imanın Ee, gerçekten önemli noktalarından birisi. Bu yani bizim üzerimizde bulunması gereken imani kavramlardan birisi. Ne demek? Allah'ın dışında bize kimse fayda veremez. Allah'ın dışında bize kimse zarar veremez. Yani imanını bu hatta ulaştırmış olan bir kişinin kesinlikle tedirginliği korkusu kesinlikle herhangi şekli şüphesi yoktur. Yani rızık anlamında genel dünyadaki yaşantı anlamında maişet anlamında bunu yani bu imani bir kavramdır. Bu yani ameldir. Amel de imandan olduğu için yani imanını bu şekli ulaştıran kişinin kesinlikle tasası kaygısı, e, kesinlikle bir sıkıntısı kalmaz. Niye? Bir fayda verecekse Allah Azze ve Celle verecek. Zarar verecekse Allah Azze ve Celle verecek. Bizlere kalan şey nedir? Vesilelere sarılmak. Evet. Hadis e, bitirelim. Ee rufi'at el aklam ve ceffet es kalem kaldırıl kalemler kaldırıldı ve diyor sayfalar kurumuştur. Yani artık iş budur. Zarar verecekse Allahu Teala ve verecek, fayda verecekse Allah Allahu ve Teala verecek. Allah'ın dışında kimse zarar ve fayda veremeyecek. Evet ilah kelimesinin en büyük özelliklerinden birisi de bu. Biz la ilahe illallah derken bu özelliklere iman ederek İlah'ın bu özellikleri, Allah'ın bu özellikleri olduğuna iman ederek iman etmemiz gerekir veya bu kelimeyi telaffuz etmemiz gerekir. Bu şartlar önemli şartlar, bu özellikler önemli özellikler. İnşallah bunlara da bakalım. Bir dahaki hafta ufaktan bir tekrar yaptıracağız inşallah size bu haftaki olduğu gibi. Onun için bakalım inşallah kontrol edelim. Okuduğumuz şeyleri direkt eve gittiğimiz zaman sağa sola atmayalım. Tekrar etmeye çalışalım. Subhaneke Allahumme bihamdik. Nesher vel la ilahe illa ent. Estağfirke Allahumme. Ve neturhu